Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Az kardeşler, bir ehlibeyt derslerinde yeniden bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Rabbim hep Böyle hayır üzere inşallah bizleri bir araya getirsin, hayırlarda toplasın, Şer'de bizi ittifak ettirmesin, Şer'in ittifakçılarını alkışlattırtmasın. İnşallah hep Hakk'ın yanında olalım, Hakk'ın sesi olalım, Hak tarafı olalım, Hakk'ın inşallah zalimlerin ensesine indireceği o güzel ellerden biri de biz olalım. Herkes bir şekilde birileri tarafından kullanılıyor. İster bunu söylesinler, itiraf etsinler, ister etmesinler. Mesele Allah tarafından kullanılmaktır. Allah inşallah bizi kendisi kullansın. Kendisi razı olacağı işlerin vesilesi eylesin. O işler içerisinde de ömrü tüketip, ömrün bakiyesinde ona amel defteri adına bereketli bir şey sunmayı bizlere nasip eylesin. Binti Ebiha dedik, babasının kızı dedik, Ümmü Ebiha diyeceğiz bugün, babasının annesi diyeceğiz. Binti Ebiha dedik, babasının kızı Hazreti Fatma, Hazreti Fatma validemizin doğumuyla birlikte hayat defterinin sayfalarını çevirmeye başladık. Mekke hayatında nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında bir gölge gibi onu takip ettiğine şahit olduk. Hicretin zorlu yollarını yürüdüğünü gördük. O zorlu yolların sonrasında 17 yaşında gençliğinin baharında bir genç kız iken Medine'ye varışını nasıl vardığına dair de az da olsa birkaç şeyi söyleyerek o varışı, hicret yolculuğunu ve Yesrib'den Medine olan o iman şehrinin ilk sakinlerinden biri olarak babasının yanında yer aldığını gördük. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde kaldı. Şimdi bizim sırtımızı yasladığımız o büyük dağın evinde 6 ay, 7 ay kaldı. Hazreti Fatma validemiz de o günlerde geldi. Daha hücre-i saadet inşa edilmemiş. Bu konuda bazı ihtilaflar var ama genel bazı olayları da dikkate alarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Menzil dediğimiz aleyhissalatü vesselamın hücre-i saadetlerindeki odalar yapılana kadar Fatma validemizin kaldığı yer ensarın evleridir. O ensar hanımlarından artık kimseki kim olduğuna dair de bir ipucu yakalayabiliyoruz buradan. O evlerde kaldı. Ne zamanki Mescid-i Nebevi inşa edildi. Ondan sonra iki oda Efendimizin hanımlarından Sevde validemiz ve Ayşe anamız için yapıldı. Hemen o iki odanın arkasına da bir oda daha inşa edildi. O odada da o gün için Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde kalan iki kızı. Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma validelerimiz kalmaya başladılar. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin inşası bitince aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçekten insanlık tarihinde o düzeyde ikinci bir örneği olmayan Ensar Muhacir kardeşliğini gerçekleştirdi. Bu kardeşliği yaparken genelde erkek sahabileri Erkek sahabilere kardeş kılardı. Muhacir olan erkekler, muhacir olan ensara kardeş olurdu. Kardeş kılınanlar da ailece zaten o kardeşliğin atmosferini yaşarlardı. Ancak biz o kardeşliğin iki isim üzerinde istisnai bir şekilde hanımlar üzerinde olduğunu da görüyoruz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi... Ali'yi kendisine nasip olarak ayırıp dünya ahiret sen benim kardeşimsin deyip Ali'ye kardeş olmuştu. Ama Ayşe anamız Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hücresinin sultanlarından biri olmasına rağmen Ebu Eyyub El Ensari'nin hanımı olan Ümmü Eyyub ile kardeş kılmıştı kendisini. Hazreti Fatma'nın da böyle bir istisnai hali vardı. O da Enes'in annesi Üm Süleym'le kardeş kılmıştı kendisini. İki tane hanım sahabiler içerisinde istisnai olanlar bunlar ve bunlar da Ayşe anamız ile Hazreti Fatma'ya nasip oluyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra... Muhacir Ensar kardeşliği kılındıktan sonra Medine'de İslam devletini kökleştirmeye başlayıp İslam toplumunun temellerini bir şekilde daha da derinleştirip Medine'den medeniyet doğurma adına gayret vermeye başladığı zaman Fatma anamızın tavrı aynen Mekke'deki tavır gibidir. Nasıldı Mekke'deki tavrı? Bir gölge gibi babasını adım adım takip etmesi. Medine'de de aynı şey geçerlidir. Medine'de de Fatma validemiz... Bir gölge gibi aleyhissalatü vesselamın her daim yanında, arkasında bir şekilde ona moral veren, bir şekilde ona destek olan, bir şekilde ona analık yapan, babasının anası odur zaten, o analığın üzerine geleceğiz, babasının annesi olarak ona analık yapan bir duruşunun ve kametinin olduğunu görüyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki, Fatıma anamız Bedir'in arkasından Ali ile evlendi. Artık o bir ev hanımıydı. Ali gibi bir kocanın hizmetini yapmalıydı. Sonra o eve meyveler verecekti Allah. Onları biraz daha detaylı anlatacağım size gelecek derslerde. Böyle olduğunu da biliyoruz. Peki böyle olmasına rağmen Hazreti Fatıma babasının kızı ve babasının anası iken Ali'ye de hanım olarak ikisini nasıl dengelemiştir nasıl ikisini dengeli bir biçimde yürütmüştür de ne babanın hakkına ne ananın hakkına ne Ali'nin hakkına ne çocukların hakkına daha da ötesi ne peygamberin hakkına ne Allah'ın hakkına herhangi bir ihlal edici bir adım atmamıştır. Hazret Fatma demek ne demekti? Babasının kızı demekti. Her hak sahibine hakkını ver diyen bir babası vardı onun. Onu dediği zaman karşısında kim varsa aynı şeyi beklerdi. Babasının kızıdır diye Fatıma'yı ondan kayırmazdı. Onun da kocasına itaatini isterdi. İstetmiştir ve nasıl uygulattığını göreceğiz bir dahaki derste ama buradan şunu anlayabiliyoruz ki aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen Hazreti Fatıma hak meselesinde babasından aldığı ders üzere yürümüştür nedir o ders zamanı israf etmemek Değerlere Allah'ın verdiği değer nispetinde bir sıralama yaparak hayatında yer vermek. Eğer bugünün insanı olarak bizim hayatlarımızda bazı problemler varsa bu iki noktada sıkıntımız var. Zamanın hakkını veremiyoruz tam anlamıyla kullanamadığımız için o zaman ne yazık ki bize kifayet etmiyor. Hepimiz zamansızlıktan şikayet ediyoruz değil mi? en başta ben ediyorum bazen arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar ben zamanın yetmediğinden dem vuruyorum aynı şekilde sizin de öyle olduğunuzu biliyorum ama zamanı gerçekten biraz daha hakkına riayet ederek koruyabilsek bu manada biraz daha hassasiyet gösterebilsek bereketlendiğine hepimiz şahit olacağız Hazret Fatma anamız Babasından aldığı ders ile bunu yapıyor ve hiçbir hak sahibinin hakkını ihlal etmiyor. Babanın da hakkını veriyor baba olarak, peygamberin de hakkını veriyor peygamber olarak. Ali'nin, çocukların, hatta akrabalarının, toplumun, komşuların haklarını ödediklerine de şahit oluyoruz. Hz. Fatma'nın hayatı bu manada bizlere de çok farklı Örneklik teşkil edecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan çok farklı bir hava gördüğü için Hazreti Fatma ile münasebeti hep farklıydı düşünün bir baba kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalkacak kızı gelmeden o kızına yürüyecek ellerini ellerinin arasına alacak Ellerini öpecek böyle bir baba gördünüz mü? Nasıl öpüyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? Önce içini dışını sonra içini. İçini öpecek avuçlarının arasını kızını çoğu kez oturduğu yere otutturacak Dizini dizine yaslayacak. Gözünü gözüne dikecek. Dakikalarca kızıyla böyle bir muhabbeti ortaya koyacak. Öyle bir muhabbet ki o muhabbet inanın anlatılacak gibi değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Fatma'ya duyduğu o muhabbetin kelimelerle izahı yoktur. O muhabbetten dolayıdır ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Fatma'dan cennetin kokusunu alır. O muhabbetten dolayıdır ki Efendimiz... Ne zaman Medine'den çıksa İbn Abbas'ın sözünü aktarıyorum size. En son gördüğü kızı Fatıma olur. Ne zaman Medine'ye varsa en ilk gördüğü kızı Fatıma olurdu. Böyle bir şey niçin olsun? Demek ki farklı bir hava görüyor. Farklı bir şey alıyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu yapıyor. O gün için başka kızları da var hayatta. Elbette ki biz onları sevmediğini asla söyleyemeyiz. Ama gerçekten Hazreti Fatma'nın yeri aleyhissalatü vesselamın dünyasında farklıdır. Çok kez anlatmışımdır. Yine anlatmakta tek, tekrarında fayda var. Hakimin müstedrekinde Ebu Nuaym'ın hilyesinde geçen bir rivayet. İhtimal Hayber dönüşü. Çünkü kaynaklarımız tam zamanı vermezler ama olayı tam anlamıyla biz anlamaya çalıştığımız zaman bunu fark edebiliyoruz. Hayber'in o zorlu yollarından sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz girdi Medine'ye. Onun sünneti üzere önce Mescid-i Nebevi'ye vardı. sağ salim Medine'ye vardığı için iki rekat şükür namazı kıldı. Evi Mescidinin içinde odalar orada evlenmiş Fatma Medine'nin biraz içlerine doğru bir yerde oturuyor. Odasına hücre-i saadete çekilmeden önce Fatma'sını görmeye gidiyor. Fatma da bunu biliyor o da babanın yolunu gözlüyor. Günlerdir onun yolunu gözleyip de vardığını görünce evin kapısının önünde bekliyor. Baba ona doğru yürüyor kız bekliyor babasının geldiğini görünce Hazreti Fatma da babasına doğru yürüyor. Yolun bir yerinde birbirlerine sarılıyorlar ve ağlamaya başlıyorlar. Hazreti Fatma bir taraftan ağlarken bir taraftan da babasının yolculuktan dolayı üzerinde oluşan tozları silkeliyor. Günlerdir o günkü şartlar içerisinde bir yolculuk yapmış. Onları silkelerken baba diyor ne zaman bitecek bu sıkıntılar? Nereye kadar? Bu dert bu sıkıntı Bu yorgunluk Bunun bir sonu yok mu Sabret kızım Allah Babanı zayi etmeyecek Gün gelecek Babanın adı Yeryüzünde Kıldan tüyden yapılmış Her çadıra Kerpitten kerpiçten Kiremitten yapılmış her eve Ya izzet ile ya zillet ile girecektir. Sözü anladınız mı ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Öyle bir hal olacak ki dünyanın dört bir tarafında onun babasının ismi o isme de kurban olalım. O babaya da kurban olalım. Onun babasının ismi dünyanın dört bir tarafına girecek. temimi Dari Filistin'de metfundur aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş bir sahabidir o da aynı olayı nakleder bize biraz farklı bir rivayetle rivayet şöyledir babanın adı gecenin ve gündüzün olduğu her yere girecektir ne demek bu? bu çok şey demek dünyanın her tarafı zaten belli 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlere de girecek o babanın adı ama bir gün gelecek eğer dünyaların dışında bir yerlerde hayat emaresi olacaksa Muhammedun Resulullah orada da anılacak inşallah orada da olacak hiçbir yer bundan mahrum olmayacak Allah aşkına söyleyin şu söze şu hadise Hangi birini sadakta ya Resulallah demez. Biz şu gün bile ona şahit olduk elhamdülillah. Dünyanın her tarafında ezan okunuyor. Bazı yerlerde minarelerden okunuyor. Bazı yerlerde gizli okunuyor. O gizli okunan yerler de sizi bekliyor. Siz eğer el uzatırsanız siz siz olursanız evlerinizi Medine ederseniz Sokaklarınızı Medine kılarsanız Allah'ın izniyle dünyanın dört bir tarafında o ezan semayla buluşacaktır. Allah hepimize bunu nasip eylesin. İşte Hazreti Fatma ile aleyhissalatü vesselam arasındaki o muhabbetin o güzel kaynaşmanın o güzel görüşmenin tablolarından bir tablo. Geçen derste yine anlattım yine anlatacağım. Çok farklı bir rivayettir o. Ebu Davud'da geçen bir rivayet hadiseyi bize aktaran da Sevban radıyallahu anh. Sevban diyor ki döndük geldik aleyhissalatü vesselamla bir seferden yol boyunca efendimiz sözü döndürüp dolaştırıyor. Hasan'a getiriyor, Hüseyin'e getiriyor, Fatma'ya getiriyor Ali yanında. Sözü iki de bir döndürüp dolaştırıyor onların üzerine getiriyor. Biz anladık ki efendimiz çok özlemiş. Geldik yine Mescid-i Nebevi'ye vardı. Namazını kıldı. Fatma'nın evine doğru yürüyor. Yürürken bir anda yolunu çevirdi. Çocuklar Hasan ile Hüseyin kapının önünde oynamalarına rağmen onlara bile bakmadan dönüp geldi Mescid-i Nebevi'ye. Sonra biz anladık meğer Fatma'nın evinin önünde bir örtü varmış güzel bir örtü Hasan ile Hüseyin'in kollarında da birer bilezik varmış birer künye gümüşten Efendimiz yakıştıramamış ehli beyte bunları yakıştıramadığı için de onlara haslet duymasına rağmen onları görmeden geri dönmüş gelmiş Fatma babasının kızıdır anlamış meseleyi çekmiş almış örtüyü bir ensari Müslümana hediye etmiş çocuklarının kollarından da o bilezikleri çıkarmış çocuklar ağlamaya başlamışlar. Büyüye söz dinletmek kolaydır da küçüğe kolay mıdır susturamayınca kırmış o bileziklerden bir tanesini bir parçasını Hasan'a vermiş bir parçasını Hüseyin'e vermiş. Ama çocuklar yine ağlıyorlar en son diyorlar ki seni, seni gidip dedemize şikayet edeceğiz. Göz yaşları içerisinde ellerinde o kırık bilezikler Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar. Kendilerini Efendimiz'in kucağına atıyorlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz birini bir dizine birini bir dizine oturtuyor. Meseleyi anlıyor. Fatma'nın babasının kızı gibi davrandığını da anlıyor. Göz yaşları orada da aleyhissalatü vesselamın gözlerinden akmaya başlıyor. Sevban'a dönüp diyor ki Sevban diyor al bunu götür falanca ensari Müslümanların evine. Onu o ensari Müslüman çok büyük ihtimalle o işleri yapıyor. Bir tane gerdanlık kızım Fatıma'ya deniz kaplumbağasından iki tane bilezik de bu çocuklarımı al. Ücreti ne kadarsa ben ödeyeyim. Alıp götürüyor Sevban çocukları ve onları alıyor. Sevban bu rivayeti bize aktarırken orada bir cümle söylüyor ki şeref ve sorumluluk dengesi altında Ehli Beyt'in ne demek olduğunu biz o cümle üzerinden anlamıştık. Ehli Beytimin dünya dünyaya meyletmesini istemem. Onların dünyalık nimetlerini Hepsini en üst düzeyde tatmalarına gönlüm razı olmaz. Çünkü onların bir konumu var. O konumun, o temsiliyet makamının hakkı gereği onlar biraz daha farklı olacaklar. Onun için onların dünya hayatının güzel şeylerini yiyip bitirmelerine gönlüm razı olmayacak diyecek Ali Sıratu vesselam efendimiz. Sevecek, sevgisi çok farklı olacak. Ama böyle de bir durumda böyle bir konumda da onları konuşlandıracak onları orada görmek isteyecek. Bedir günlerine geliyoruz. ve vesselam Efendimizin hayatında önemli bir savaş olan Bedir savaşına hicretin ikinci yılıdır. O günler 313 kişiyle Efendimiz Bedre doğru yürümeye başlayacağı sırada Osman'ın evinden haber gelir ki Rukiye validemiz çok hastadır. Ve Efendimiz cihat beklemeyeceği için böyle bir sefer ertelemeyeceği için kızını o halde bırakarak Bedir'in meydanına doğru yürüyecektir. Biliyorsunuz savaşın neticesini 70 müşrik öldürülecek, 70 müşrik esir alınacak. iman ile inkarın o ilk karşılaşmasında Kur'an'ın yevmül furkan dediği o büyük günde iman inkarı yerle bir edecek. Efendimiz müjdeci gönderiyor daha kendisi varmamış Bedir e, Bedir'den Medine'ye. Zeyd bin Haris'e varıyor Medine'ye. Müjde müjde diyor iman inka, inkara galebe çaldı diyor. Ve o anda Fatma'nın ağlama sesleri duyuluyor Rukiye'nin evinde. Hazreti Rukiye validemiz ruhunu Rahman'a teslim etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam düşünün iki yıl sonra Medine'ye geldikten iki yıl sonra öncesini de hesaba katalım. 13 yıl Mekke'deki o zorluk günlerinden sonra 15 yıllık bir süreç belki birkaç gün gülecek o bile nasip olmuyor. Bedrin sevincini bile tatmadan... Varıyor Osman'ın evine Rukiye validemizin cansız bedenini görünce Alıyor kızının o mübarek başını göksüne doğru yaklaştırıyor Kızım diyor yürü Osman bin Mazun'un yürüdüğü yere yürü diyor Osman bin Mazun muhacirden ilk vefat edendir Baki kabristanlığına defnedilmiştir Aleyhissalatü Vesselam onu da oraya defnedileceğini Beyan etmek için bunu söyleyecektir. Birbirlerini teskin edecekler. Aynen Hatice validemizin vefatında olduğu gibi. Hazreti Fatma babasını babası kızını teskin edecekler. Ama ölüm ayrılık zordur. Elbette ki onlar iman etmiştir. Ama ölümün acısı insanı acıtırır. Hazreti Fatma babasını çok fazla üzmek istemez. Onun için bazen ablası Ruhiye'nin mezarına tek başına gider. İbn-i Sad tabakatta aktarıyor bu rivayeti. Varır bir gün Ruhiye'nin kabrinin önüne oturur ve orada ağlamaya başlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de demek ki takip etmiş Fatma'sını o da gelir oraya oturur yanına. İbn-i Sad'ın tabakatında aktardığı şekliyle aynen aktarıyorum. Elbisesini çevirdi diyor Efendimiz. Çevirdiği elbiseyle Fatma'nın gözyaşlarını sildi. O ağladı, o sildi, o ağladı, o sildi. Böyle bir muhabbet, böyle bir bağ. Gelin Bedir'den sonra bir yıl sonrasına Uhud'a. Uhud'a yürümüş Efendimiz bin kişiyle. İbni Selül 300 adamını almış geri dönmüş 700 kişini iyi Efendimiz Uhud dağının yamaçlarına konuşlandırmış. 10 ya da 15 sayılar muhtelif 10 ya da 15 kadını da Uhud'un biraz gerisinde askerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için Efendimiz müsaade etmiş onlara o 10 ya da 15 hanımdan bir tanesi de Fatma anamızdır. Cihat meydanında da var Fatma. Fatma demek her şey demekti ya. Usvetün Hasene'nin kızı demek. Usvetün Hasene demekti ya. Mücadele meydanında da cihat meydanında da nasıl durur bir hanım onu gösterecek aleme. Bekliyor. Savaşı biliyorsunuz Uhud'u anlatmaya hiç gerek yok. O sıkıntılı anların içerisinde. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin öldürüldü şaiyası yayılınca kadınlar da birer birer Uhud'un meydanına giriyor. Fatma anamız da o halde babasının öldüğünü duyduğu bir halde Uhud'un meydanına giriyor. Geliyor Uhud'un yamaçlarında babayı görüyor kan revan içerisinde ölmediğini görünce seviniyor. Sarılıyor orada da aynı tavırdır. Hemen Ali'ye Ali koş diyor koş ve bana su getir. Hazreti Ali kalkanını çeviriyor kalkanının içerisine su koyuyor o suyu alıp getiriyor. Fatıma validemiz Uhud'un o anında Ali'nin getirdiği suyla babasının akan kanlarını temizlemeye çalışıyor. Ama kan bir türlü durmuyor orada bir hasır yakıyor küllerini bastırıyor. Kanayan yerlere özellikle yanaklarına batmıştır miğferin halkaları oralara ve kanı durduruyor. O halde babasının tedavisiyle yine bu da i̇bn Sad'ın naklidir. Bir ay meşgul olduğunu biliyoruz. Bir ay boyunca babasının tedavisiyle bizzat o meşgul olmuştur. Geliyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz toparlanınca Kanlar içerisindeki kılıcını kızına uzatıyor. Fatma diyor bu kılıcımı yıka. O kılıcım Uhud günü bana çok vefalı davrandı. Hazret Fatma validemiz babasının elinden kılıcını alırken şöyle bir Ali'ye dönüyor. Sert bir bakıyor Ali'ye sanki bir söz yok ama Eda'dan bu anlaşılıyor. Arkasından devamından da bu olduğu zaten bellidir. Babam bu hallerdeyken sen neredeydin dercesine şöyle Ali'ye bir sert bakıyor. Ali de anlıyor o bakışın nedenini Efendimiz de anlıyor. Hazret Fatma yürümeye başlarken Ali diyor ki al benim kılıcımı da yıka. Onun kılıcı da kanlar içerisindedir. Ali'nin kılıcını sertçe alıyor elinden. Efendimiz bir baba bir babaca tavır ortaya koyacak bir baba nasıl davranır onu gösterecek kızıyla değil Ali'ye dönüyor ve diyor ki Ali diyor gördün değil mi Asım İbni Sabit'i Haris İbni Simme'yi Ebu Ducane'yi nasıl kahramanca savaştılar aynen senin gibi savaştılar o son söz çok mühimdir aynen senin gibi deyince Fatma anamızın yüzünde güller açıyor. Demek ki Ali, Alice davranmıştır. Zaten davranmıştır. İstikamet timsali olan, istikamet örneği olan bir Ali'den başka ne beklenir? Ama Hazreti Fatma orada babasından bunu duymak istiyor. Gerçekten Ali kendisine yakışanı yaptı mı, yapmadı mı? Efendimizin bu sözüyle Fatma anamız memnun olur. Ve kılıçlar yıkanır sahiplerine getirilir. Uhud'un arkasından iki yıl geçmiştir Hendek'te Hendekler kazılıyor günlerce 20-21 gün sürecek o kazı işleri. Fatma anamız o kazı günlerinin sonlarına doğru ekmek pişirmiştir çocuklarına onlardan bir iki tanesini alıp babasının yanına getirmiştir. Ekmekleri babasına uzattığı zaman babanın söylediği sözcüğü kızım baban üç gündür bir şey yemedi. Senin getirdiğin bu ekmeklerle inşallah babanın midesi doyacak diyecek. Ve orada da babanın o halinden dolayı Fatma validemizin yine gözleri her zaman zaten azığı ehli beytin gözyaşı olduğu için orada da azığı gözyaşı olacaktır. Mekke'nin fetih gününde babasının tam arkasındadır. Bukhari tam yerini vermez ama büyük ihtimalle Mekke'dedir ve fetih günlerindedir. Banyo yaparken aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona sütreyi perdeyi tutan da kızı Fatma olacaktır. O yol boyunca da babasının yanında yürüyecek. Veda haccında da bir gölge gibi babasını takip edecek. Ve o haccın fıkhının oluşmasına birkaç rivayet ile sebep olacak. Fatma demek siyerin her sayfası demek. Fatma demek Medine'de Aleyhisselatu vesselamın adının karıştığı her olayda şöyle ya da böyle bir şekilde adının geçmesi demek. Çünkü o babasının annesi çünkü o babasını bir gölge gibi takip eden sadık gerçekten de babasına sığınak olan bir ana muhabbet en üst düzeyde Allah aşkına dostlar şöyle biraz düşünün sizin kızınıza böyle bir muhabbet duysaydınız siz kızınıza duysaydınız şu endişeyi taşırdınız değil mi bu kadar muhabbet acaba kızımı şımartır mı Belki biraz Fatma validemize yakışmayacak kıyas yapacağız ama anlayabilmemiz için bu kıyası yapmamız lazım. Toplumun içerisinde ayak ayağa kalkacaksınız geldiğinde. Ellerini alıp öpeceksiniz. Kendi yerinize oturtacaksınız. Saygı duyduğunuzu herkese hissettireceksiniz. 20 yaşlarında 17 yaşlarında 15 yaşlarında bir kız ne hale girer? Nasıl davranır ve böyle bir yakınlık böyle bir ilgi acaba kızı şımartır mı diye bir endişe taşırsınız değil mi? Bakın bizim hepimiz Anadolu insanıyız babalarımız biraz serttir bazıları çocuklarının yüzünü bile öpmezler aman şımarmasın diye. Elhamdülillah şu o şimdilerde artık kalmadı duyuyorduk eskiden babalar çocuklarını sofraya bile oturtmuyorlardı. Aynı sofrada yemek yemiyordular ki. Çocukları şımarmasın diye az bir şeyde yüz verselerdi gerçekten çocuk şımarıyordu. Ama burada aleyhissalatü vesselam efendimiz farklı bir iletişimle farklı bir düzlemle kızıyla ilişki kurduğu için o kadar ilgi o kadar alaka ve peygamber aleyhissalatü vesselamdan bahsediyoruz. Dikkat buyurun ona rağmen Fatma'nın kametinde duruşunda en ufak bir sıkıntı yoktur. 20 yaşında babaya ana olabilecek kadar olgunlukta ve kıvamdadır. O da Hazreti Fatma'yı Fatma yapan bir hususiyettir. Bakın o evde aleyhissalatü vesselamın hanesinde 9 tane hanım bir anda vardı. 9 hanımı idare etmek de efendimize yakışan bir kametti. O hanımlar hepsine canlar feda. Hepsi bizim analarımız. Elbette ki içlerinde bazı sıkıntılar oluyordu. Hatta bu dokuz hanım üç gruba ayrılmıştı. Bir grubun başında Ayşe anamız var. Bir grubun başında Zeynep bin Ticaş var. Bir grubun başında Ümmü Seleme validemiz var. Bazen hepsi birleşirlerdi. Yine de Ayşe anamızla baş edemezlerdi. O da Ayşe anamızın halidir. Üç grup... Aralarında sıkıntılar var ve Hazreti Fatma o eve gidip gelen birisidir. Bakın rivayetlerin bize verdiği bilgi üzerinden konuşuyoruz. Bir gün olsun bu analarımızdan hiçbiri Hazreti Fatma'dan şikayetçi olmamıştır. Bir gün olsun Hazreti Fatma onların özel meselelerine hiç karışmamıştır bazen hakem olarak tayin ettiklerinde de adalet neyse onu söylemiştir ve onun verdiği hükme analarımız da rıza göstermiştir ve yine Fatma validemizin ortaya koyduğu o kametle analarımızın arasına hüsnü zan tohumu ekerek bazen gerginleşen ortamı o yatıştırmıştır analık budur değil mi? Babasının anası diyoruz. Ana olduğu için böyledir tavır. Ve böyle olduğu için ne zaman annelerimiz Efendimiz'den bir şey istemek durumunda kalsalar. Hazreti Fatma'yı yaşı 20 olan 22 olan 23 olan Hazreti Fatma'yı aracı kılarlar. Bakın hayatının Efendimiz'in son devresine dair bir örnek aktarayım size. Hastalanmış. Vefatına yakın günler ama tam böyle yatağa mahkum olduğu günler değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hastalandığı günler Efendimiz Ayşe anamızın evinde kalmak istiyor ve orada kalıyor. Diğer annelerimiz bundan rahatsız istiyorlar ki Efendimizden bir şekilde istifade etsinler, nasiplensinler. Onun için Efendimiz'e de söyleyemiyorlar. Fırsatını kolluyorlar. Fatma validemiz bir gün eve geldiği sırada annelerimizden bir iki tanesi bunu ona anlatıyorlar. Biz istiyoruz ki peygamber aleyhissalatü vesselam bizim evlerimizde de kalsın. Biz onun hastalığıyla ilgilenip onun rahmetinden o sevaptan nasiplenelim diyerek böyle bir taleplerini söylüyorlar. Fatma validemiz bu normal ve doğru olan talebi Alıyor Ayşe validemizin odasına giriyor. Ayşe validemizin olmadığı bir anı kollayarak aleyhissalatü vesselam efendimize söylüyor. Ya Resulallah diyor ya da ya babacığım diyor ya ebeti çok fazla kullandığı bir hitap şeklidir. Ey babacığım diğer hanımlar bu halden şikayetçiler İstiyorlar ki onlar da senden nasiplensinler ve Ayşe'nin evinde bu kadar fazla kalman onları rahatsız ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir dönüyor Fatma validemize ey Fatma diyor yoksa sen benim sevdiğimi sevmiyor musun? nasıl sevmem ya Resulallah seni diyor hep kullandığım bir cümle var diye bakın onun yerini öğrendiniz nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah onun yeri burası işte Nasıl sevmem ya Resulallah senin sevdiğini ama ben istiyorum ki diğer annelerimiz de diğer hanımlar da bundan nasiplensin. Efendimiz babasının anası olan Fatma'nın bu sözlerini bu görüşünü kabul ediyor. Battaniye ile taşınacak kadar ağırlaşana kadar hastalandığı günler dahi hanımlarının evlerini ziyaret ediyor. İşte babasının kızı budur. Babasının ortaya koyduğu bir işe bu şekilde müdahil olarak babasının bu manada diğer hanımlara da bir şekilde nasipdar etmesi için nasiptar kılması için attığı adım böyle bir adımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ondan aldığı bu havadan olsa gerek ki Fatıma validemizde de gerçekten her daim bunun ötesinde şeyleri görmek mümkündür. Böyle biri olmasına rağmen dünya nimetleri adına bir şeyi tatmış mıdır diye Fatıma validemizin hayatına baksanız bir şey göremezsiniz. Elini kaldırsa Medine'de onun eline ve talebine icabet eden onlar olur yüzler olur. Ama babadan öğrenmiştir hiçbir şey istenmeyecektir. Fatma'nın evinde aylarca günlerce tencere kaynamasa dahi bir talepte bulunduğuna şahit olmuyoruz. Bazen bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık çok zor anlardır. Hazreti Fatma birkaç kez babasının yanına bu taleplerle gelmiştir. Mesela onlardan bir tanesi. Bukhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği ama başka kaynaklarda da olayın ayrıntıları anlatıldığı o hadise. Herhalde yine Hayber'in sonrası Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın eline hizmetliler köleler geliyor. Fatma anamız evde iki üç çocuk var onların sıkıntısı bir taraftan evin bakımı bir taraftan şimdi genç kızlarımız bu sözüme kızacaklar ama kısınlar yine de söyleyeceğim. Kayınvalidesinin hizmeti bir taraftan onu anlatacağım bir dahaki ders size öyle bir halde var Fatma Validemizin hayatında bu kadar hizmete rağmen o sıkıntılar çektiği bir anda hizmetliler köleler gelince Ali diyor ki git babana bir tane hizmetli iste versin sana hiç değilse evin bazı işlerinde sana yardımcı olsun. Gidiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hijre İsadette yok. Ayşe Anamız soruyor niçin geldiğini. Hazret Fatma söylüyor talebini dönüp geliyor. Artık gecenin ilerleyen sayatlarıdır. Hazret Fatma'nın bizzat anlattığı girmişlerdir yatağa yatmak üzeredirler. Efendimiz kapıyı çalıyor. Onlar yataktan kalkmak istediklerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bırakmıyor. Yatağın ortasına uzanıyor. Sağında Hz Fatıma solunda Ali. Hatta Hz Fatıma o anı bize anlatırken diyor ki babamın ayağı benim ayağıma deyince babamın ayağının soğukluğunu ben bedenimde hissettim. Öylece birkaç dakika duruyor. Sonra sözü Allah'a itaatten açıyor. Kızım Allah'a itaat et. Sonra sözü kocaya itaate getiriyor. Kocana da itaat et ve ona sadık ol. Çünkü biz itaatkar bir toplumuz. Biz itaati kölelik olarak anlamayız. Siz bakmayın Allah aşkına şu anda modernizmin bize dayattığı o sapkın şeylere. Biz itaat etmekle de şeref duyarız. Çünkü Allah bize itaati emretti. Eğer kocamız... E bize günahı teşvik ettirmiyorsa günaha küfre ait bir şey söylemiyorsa Müslüman kadına düşen şey kocaya itaattir itaattir bundan başka bir şey bir Müslümanın ağzına yakışmaz o eşitlik meselesi onlar bizim meselelerimiz değil onlar onların meselesi onları konuşup dursunlar ama Müslümanların aile modelinde son sözü söyleyen otorite kim ne derse desin babadır bunun onlarca hadiste ifadesi vardır. Bunun onlarca uygulaması asr-ı saadette mevcuttur. Kur'an'da da zaten ayetler vardır. Fatıma validemize bunu söylüyor. Kocana da itaat et. Sonra diyor ki kızım bugün Ayşe'ye bir taleple gelmişsin. Babanın sana vereceği bir hizmetli yok. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim Hayber'de olmasın. Yahuneinde. 6000 esirden bahseder yine İbn Saat. Bir hizmetli verse ne olur? Vermeyecek. Ehlibeyt o. Din'in intikal ve muhafazasında bir rol biçilmiş onlara. Temsiliyet makamının hakkını ödeme adına onlar hep veren olacak. Almayı öte tarafa bırakacaklar. Hatta onlar almanın hesabını Öte taraf için bile yapmayacaklar. Zor değil mi bu cümleyi anlamak? Zor ben de kolay söyleyemiyorum. Ama öyle onların hayatında olan şey bu. Sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Söyle babacığım. 2-3 ihtilaf var sayılarda. Ya onar tane. Ya 33-33-33-33. Ya 33-33-34. Bukhari'de geçen budur. Yatağa yattığında... En son sözlerin subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber olsun. 33 33 33 hadi Bukhari'nin üzerinden konuşalım Allahu Ekber 34. Ne istedi Fatma anamız? Hizmetli istedi. Ne verdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kelimeler verdi. Bizim dünyamızdan baksak şunu deriz değil mi? Söz kelime karın mı doyuruyor ki Babacığım bize bunları öğretiyorsun Ama Fatma'nın dünyasından baksak Evet söz karın doyuruyor Kelimeler adamı doyurur Çünkü insanda mide bir tane değildir iki tane midesi vardır insanın Bir bildiğimiz mide ki biz ona çok iyi çalışırız Bir de ruhun midesidir Bildiğimiz mide Besinle doyar ruhun midesi kelimelerle doyar sözlerle doyar sohbetler doyar Allah aşkına ne işiniz var burada siz burada beni dinlemeye gelmediniz ruhunuzun açlığını gidermeye geldiniz. Eğer ruhunuzun açlığını hissetmemiş olsaydınız Bakın Kartal'dan gelen arkadaşlar Yalova'dan gelen arkadaşlar Gebze'den gelen arkadaşlar Ada Pazarından gelen arkadaşlar Her cumartesi ne işiniz var burada? Açlığınızı hissettiniz Doyurmak için de sohbete gelip muhatap oldunuz Kim demiş kelimeler karın doyurmaz diye Vallahi öyle bir doyurur ki Hazret Fatma validemiz doyurduğunun en büyük şahididir ben o tesbihatı yapmaya başlayınca diyor Fatma anamız Vallahi bedenimde bir dirilik işlerimde de bir hafiflik gördüm bu sözün üzerine hadis şarihleri şöyle bir tespitte bulunurlar Allah'ı zikretmek kalbe şifa bedene ise güçtür Niye biz savaş meydanlarında Allah Allah deriz anladınız mı? O Allah sözü bizim dizimize derman olacak. Dilimize ferman olacak. Gücümüze güç katacak. Bir Allah sözüyle bir Allah-u Ekber sözüyle bambaşka bir hale geleceğiz. Belki besinin yediklerimizin yaptıramayacağı işi bir kelime bir sözcük yaptıracak. Hazreti Fatma. Bunu anlıyor anladığı için de babanın söylediğini alıp yüreğinde saklamıyor hayatının bütün alanlarına yayıyor. Olayı bize Hazreti Ali'nin naklinin üzerinden konuşursak diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tesbihatı bize söyledikten sonra ben bir gece olsun onu yapmadan yattığımı hatırlamıyorum. Çok iddialı bir söz söylüyor Hazreti Ali. Biri dayanamıyor biraz daha somut bir cevap bekliyor. Ali diyor sen hayatında çok şeyler gördün. O zorlu günlerde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Ali diyor söyle söyle Sıfın gecesinde de yaptın mı? Ölüm kalım gecesi Hazreti Ali için. Sıfın gecesinde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Ali yapar. Niye? Niye? İhsan şuuru Ali'de olması gereken yerin en üstündedir. Ama ihsan şuuruna varmayan. İhlası hayatından tam anlamıyla ihya edemeyen sizleri tenzih ediyorum benim gibi diyeyim. Benim gibi konuşan insanlarda riya çok olur çünkü. Böyle insanlarda gözler bakışlar kendilerinde olduğu zaman en iyi Müslüman. Ama Allah'la baş başa kaldığında kimselerin görmediği yerlerde bir şey yok. Onun içinde ihsanı tam anlamıyla neydi ihsanın tarifi Efendimizin nisanında? Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmek. Her an insan böyle olsa bakışlar onda olduğu zaman değil. Eğer öyleyse bile bakışlar onda olmadığı zaman da aynıdır. Toplumun içindeyken sünnet namazlarını kılıp şöyle çok takvalıymış gibi namazlarını eda edip kendisi Rabbi ile baş başa kaldığında sadece farzları yuvarlayıp kılmak. Daha neler neler söylenir bu konuda biraz somutlaştırsam ama artık siz herkes kendi nefsini sorgulasın bu konuda. Alice ihsan şuurunu hayatında dirilten. El nedir kaygısını bir tarafa bırakır. Filanca falanca nederi bir tarafa bırakır. Allah nedir kaygısıyla yürür. O zaman da eğer hayatında bir güzellik varsa savaş meydanında bile olsa o yerine getirilir. Hazreti Fatma'nın ve Hazreti Ali'nin hayatında böyle bir hayat görüyoruz biz. Gelin bu manada başka bir rivayete. Ümmü Eymen validemiz ve başka bir sahabi efendimiz ortaklaşa rivayet ederler. Birisi rivayetin bir bölümünü birisi başka bir bölümünü. Günler yine Ehli Beyt'in evinde sıkıntılı olan günlerdir. O sıkıntıları konuşmaya bile biz bakın cesaret edemiyoruz. Bu kadar bolluğun ve nimetin içerisinde ama onların hayatında öyle günler olurdu ki inanın ekmeğe çok kez muhtaç olurlardı. Takatler tükendiği çok olurdu o günlerin biridir çocuklar evde bir şeyler istiyorlar evde hiçbir şey yok Ali diyor ki var git babana hiç değilse bize biraz bir şeyler iste çocuklara yedirelim Hazret Fatma babadan değil başka birinden de bir şey istememiş birisi o gün orada evet demek durumunda kalıyor çünkü yapacak başka bir şey yoktur Çocuklar orada ekmek istiyor. Allah böyle bir imtihanla hiç kimseyi karşı karşıya bırakmasın. İnsan kendisi açlığa sabredebilir ama çocuklarının açlığına çok kolay sabredemez. O tabloyu görünce Fatma anamız tamam diyor. Varıyor Ümmü Eymen o gün o hanede kapıyı çalıyor. Kapı dersem. Asrı saadetteki o hali zihninizde canlandırın bizim kapılarımıza benzemez o kapılar. Sert örtüler hani camilerimizde vardır ya onun çok basit hali ama yine de çalarak izin alarak içeriye girmek durumundadır. Çalıyor Ümmü Eymen validemiz diyor ki bir anda kalktı Efendimiz ayağa ve heyecanlanarak bu Fatma'nın kapı çalışı dedi. O sevdiklerinin kapı çalışlarını bile zihnine kaydetmişti. Mesela Ümmü e, e, Ahale bint Tuhuvelid'in Hazreti Hatice'nin kız kardeşi aynı tavır onda da sergilenir. Kapıyı çaldığında bu Halen'in kapı çalışı diye heyecanlanırdı Efendimiz. Hazreti Fatma için de öyledir. Hemen kalkıyor kapı açılıyor. Hazreti Fatma içeriye giriyor. Efendimiz her zamanki tavrıyla... Kızını kucaklıyor, öpüyor, kokluyor. Ellerini ellerinin arasını alıyor. Yanı başına o tutturuyor. Dizini dizine yaslıyor. Söyle diyor kızım seni buraya ne getirdi? Söyleyemiyor. İstemek öyle kolay mıdır? Allah hiç kimseye isletmesin. Söyleyemiyor. Efendimiz anlıyor bir şeyler var. Bir şeyler konuşuyorlar. Sözün ne yapıyorsa... Hazreti Fatma validemiz oraya getiremiyor. Ve diyor ki babacığım meleklerin gıdası tekbir, tehlil, tahmid ve tesbihdir. Peki insanların gıdası nedir? Hikmet evinin sultanı hikmetlice bir söz söylüyor. Meleklerin gıdası bu. Peki insanların gıdası ney? Efendimiz Şöyle bir sıkıyor Fatma'nın ellerini. Kızım bir aydır babanın evinde de ocak kaynamadı diyor. Böyle bir ev. Ayşe anamızı hatırlayın. Vallahi Hayber gazvesine kadar biz hiç doyduğumuzu hatırlamıyoruz. Böyle bir ev. Orada... Hazret Fatma'ya bu sözü söyledikten sonra diyor ki Efendimiz kızım diyor dışarıdan birkaç tane keçi gelmiş. Ya onlardan birini sana vereyim ya da Cebrail'in bana öğrettiği beş kelimeyi sana öğreteyim. Tavır her zamanki tavırdır. Kelimelerle tatmin olan, kelimelerle gerçekten ruhunun açlığını bastıran, Hazret Fatma yine aynı şeyi söyleyecek. Bana kelimeleri öğret diyecek babacığım. Cebrail geldi ve bana dedi ki. Dua ettiğin zaman. Ey ilklerin ilki. Ey sonuncuların sonu. Ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü. Ey düşkünlerin en şefkatlisi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu beş cümleyi söyle. Söyle. Sonra Allah'tan ne istersen iste bir daha söyleyeyim ey ilklerin ilki ey sonuncuların sonu ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü ey düşkünlerin en şefkatlisi ey merhametlilerin en merhametlisi sen Rabbine bu kelimelerle bu cümlelerle dua et Fatma anamız alıyor alacağını alıyor Alacağını almış asıl alacağı bu bunu alarak geliyor Ali açıyor kapıyı ne yaptın diyor geldim babamdan şu kelimeleri öğrenerek geldim diyor Ali de aynı evin hikmet sultanlarından biridir desene diyor bugün senin içinde bizim içimde bir hayır olmuş. Ve o kelimelerle duaya başlıyorlar beraberce. Kim bilir o kelimelerle dua edilince Hasan ile Hüseyin de amin mi demiştir? Ne demiştir bilemiyoruz ama onlara yakışan da budur zaten. O evin her bir ferdi nübüvvetin ikliminden en üst düzeyde nasiplenerek bu manada örneklik ortaya koymuşlardır. Çok şey söylenir. Gelin şöyle sonlara doğru yaklaşalım. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin hastalandığı günler. Hazreti Fatma her an babasını ziyaret etmek için gidip geliyor o haneye. Giriyor o haneye yine bakıyor ki babası ateşler içinde yanıyor. Ah babam diye bir feryat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam orada yine kızlarının elini ellerinin arasına alarak diyor ki kızım. Allah bundan sonra babana acılar tattırmayacak. Artık o anda Efendimiz nasıl acılar içerisindeyse sözü bu. Babana bundan sonra acılar tattırmayacak. O tutturuyor yanına. Ayşe anamız bu hadisin ravisidir. Birçok kaynakta bize nakleder biraz sonra size söyleyeceğim rivayeti. O tutturuyor yanına. Efendimiz de kalkıyor. Babasının o halini görünce. Hazret Fatma'da çok farklı bir hal vardır. Eğiliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazret Fatma'nın kulağına bir şey söylüyor. Bir anda feryadı basıyor. Hazret Fatma ve ağlamaya başlıyor. Onun o halini de seyrediyor evin sakinleri. Aradan birkaç dakika geçmeden. Efendimiz bir daha eğiliyor. Hazret Fatma'nın kulağına bir şey söylüyor. Biraz önce ağlayan o kız. Gülmeye başlıyor Ayşe anamız merak ediyor bu nedir diye fırsatını kolluyor soruyor Hazret Fatma bu babamla benim aramda bir sırdır deyip cevap vermiyor. Efendimiz vefat ettikten sonra aradan artık kaç bir zaman geçmişse çünkü Aleyhisselatu vesselam Efendimizin vefatının arkasından Hazreti Fatma'nın bu dünyadan nasibi sadece 5,5 aydır 6 ay bile değil. Bu kadar az bir zaman sonra babasının arkasından yürüyecek. Zorluyor diyor ki ne dedi ki sana aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce ağladın feryat ettin sonra güldün. Bir anda hem ağlamak hem gülmek olur mu? Ne yaptı ki Efendimiz sana ne dedi ki sen böyle davrandın? Çok ısrar edince söylüyor Hazreti Ayşe'ye Hazreti Fatma. İlk önce babam eğildi kulağıma dedi ki kızım Cebrail bu sene Kur'an'ı iki defa benimle beraber okudu. Mukabele arz deriz ya arz-ı ahiredir o son okuyuş. Son okuyuşta iki kere hatim edilmiştir. Bundan da anlıyorum ki baban artık fani alemden ebedi aleme göçecek. Bunu duyunca feryat ettim ağladım. Sonra babam bir daha eğildi kulağıma ve dedi ki kızım ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bunu duyunca da sevindim. Ağlamamın sebebi bu gülmemin sebebi bu. Şimdi bir kıyas yapacağız. Babaların kızlarına olan düşkünlüğünü biliyorum. Kız babaları daha iyi bilir. Hangi kız olursa olsun. Babası için gözyaşı döker. Bizim normal hayatta böyle bir bilgiye vakıf olmamız mümkün değil. Bu peygamber aleyhissalatü vesselama gaybi olarak Allah tarafından verilen bir bilgidir. Özellikle Hazreti Fatma'nın vefatıyla ilgili ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kendisine açılan o gayb perdesinden bu bilgiyi vermiştir. O perdeyi açmayan açtıramayan bu bilgiyi de veremez ama... Kıyas için bir örnek vereceğim size rüyanızda babanızın öldüğünü görseniz o rüya tersine tevil edilir zaten kalktığınızda aslında babanızın ömrünün uzun olacağına kanaat getirmelisiniz rüyalar zaten böyle yorumlanır ama ona rağmen o gün o günün gecesine kadar o rüyanın etkisinden kurtulamazsınız. Görenler bu sözümü daha iyi anlayacaklardır. Bunda bir şey yok. Bu çok normal bir şey. Peki rüyanızda babanızı görseniz ölmüş babanızı ve babanı size dese ki bana kavuşacaksınız. Kaç baba yiğit çıkar içimizden sevinecek. Hazret Fatma'yı anlamamız için bu kıyası yapmamız lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Babayı seversiniz. Vefat eder arkasından gözyaşı dökersiniz Babanın kızı olursunuz Ama baba çağırdığı zaman ve o çağrısı da kesinlikle doğru olduğuna inandığınız zaman Eğer gülebiliyorsanız babanın anasısınız kızı değil Ancak ana böyle davranabilir Ana evladı için ölür Ana evladının arkasından gider. Ölmüş evladına yetişmek için bir an önce ölümü ister. Bütün analar için bu geçerlidir. Fatıma da babasının anasıdır. Ümmü Ebiha olduğu için kendinden sonra bana ilk kavuşacak sensin dediğinde güle güle o ölüme yürümüştür. Fatıma'yı Fatıma yapan. Fatıma'yı babasına ana yapan Ümmü Ebiha yapan işte budur. Bu söz öyle kızı sevmek için ağızdan çıktığı cümle olarak anlamamak lazım. Biz deriz belki babasının oğlu babasının kızı diye. Ama babasının anası anasının anası diyebilmek için böyle bir duruşun böyle bir kametin ortaya konması lazımdır. Bu da Fatıma validemize Has bir muhabbet has bir duruştur Efendimiz aleyhissalatü vesselam Refiki alaya yolculuğunu biliyorsunuz Onu anlatmaya benim inanın ruh halim müsait değil Ama vefat edip Ayşe anamızın kolları arasında O son halini görünce Fatma validemizin o feryadını O sıkıntısını o halini tasavvur etmeniz çok da zor değil Vefat ediyor orada peygamberler öldükleri yere defnedilirler hadisi gereği Hazreti Ebu Bekir Ayşe'nin odasına defnedileceğini söyleyince Mezar kazmak için birkaç sahabi içeriye giriyor küreklerle O kürek sesleri duyulunca her bir kürek toprağa deyince Fatma validemizin yüreğine değer sanki Öyle bir haldir ve her bir halde onun dilinden farklı şeyler dökülür haşa isyan yok peygamberin kızından bahsediyoruz ölümün hak olduğuna herkesten daha fazla inanan ve iman eden birinden bahsediyoruz ama yine babasından öğrenmiştir öğreneceğini öğrenmiştir babası Mariye'den olan İbrahim'ini yolcu ederken gözyaşlarıyla elbisesini ıslatmıştı. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun diyen sahabeye gözyaşı Allah'ın rahmetidir demişti. Uhud'a bakmıştı şöyle Uhud demişti. Eğer bugün bana inen acı sana inseydi sen bu acının altında paramparça olurdun. Ondan sonra dönmüş kendisini toparlamış ve şu sözü söylemişti ki hepimiz için çok önemli bir sözdür bu gönül mahzun olur gönül hüzünlenir kalp kırılır ama şu dilden Allah'ı memnun etmeyen tek bir söz çıkmaz ağlayacaksın hakkındır gözyaşı dökeceksin kaybetmişsin belki kazanmışsın öte tarafa yolcu etmişsin ama ayrılık zordur acıdır o ayrılığın acısı gözlerine sirayet edecek kalbine sirayet edecek ama yas tutmayacaksın bazı cahillerin yaptığı gibi elbiselerini ters giymeyeceksin tıraş olmama gibi yası uzatacak işler yapmayacaksın ya da siyahlar giyip günlerce o yası toplum içerisinde yansıtmayacaksın. Meşru olan ne ise sünnetin bize öğrettiği onu yapacaksın. Fatma anamızın yaptığı da budur. Ağlıyor. Gözünden yaşlar dökülüyor. Gözünden yaşlar dökülürken dilinden de kelimeler dökülüyor. Kelimelerin kızı o. Hep kelimelerle konuşmuş. En sıkıntılı anda da dilinden kelimeler dökülüyor. Ey Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam. Ey makamı firdes cennetlerinde olan babam. Ey Rabbinin davetine icabet eden babam. Ey vefatı Cebrailce haber verilen babam demiş. Bu sözleri duyar da sahabe durur mu? Onlarda da gözyaşları içerisinde. Defin bitiyor Hazreti Ebu Bekir başta ashabın tamamı orada ilk taziye Fatma'ya verilecek. Sahabenin edebi sahabenin Hazreti Fatma'ya olan sevgisi muhabbeti buradan anlaşılır. Varıyorlar Hazreti Fatma'nın yanına Hazreti Fatma gözyaşları içerisinde kim görse o hali o da gözyaşlarına boğuluyor. Bir ara Enes bin Malik ile Hazret Fatma karşı karşıya geliyorlar. Enes diyor. Gömdün mü Resulullah'ı? Sen defnettin mi? Sen de onun içinde miydin? Enes gözyaşları içerisinde evet diyor. Nasıl kıydın toprağı babamın üzerine vermeye diyor. İsyan yok haşa. Böyle bir şey olarak anlamayın ne olur. Burada bir yüreğin... Bir feryadı var bu başka bir şey değil. Odur. Ve orada Hazreti Fatma Hazreti Peygamber'in babasının yıllar önce İbrahim'in vefatının arkasından sözün bir benzerine onun dilinden dökülmesine şahit olur. Üzerime öyle musibetler geldi ki diyor Fatma anamız eğer o musibetler Gündüzün üzerine gelseydi, gündüzler bile gece olurdu. Gözyaşları orada sel olur. Ashab teskin etmeye çalışır. Hazreti Ebubekir'in dirayetiyle sahabenin sarsılan o duyguları yerine gelir ve ister istemez o hale ashab alışmaya başlar. Ama yine İbn Sad'ın verdiği bilgiyi vereyim size: Beş buçuk ay. Fatma'nın yüzünden kimse tebessüm görmedi. Babasına o kadar düşkün öyle bir muhabbet öyle bir aşk o da Hazreti Fatma'ya yakışan bir tavır işte. Hazreti Fatma'nın Medine hayatı içinde bu kadarını söyleyebiliriz. Allah hepimizi istifade edenlerden etsin. Cenab-ı Hak Fatma'nın muhabbetini o muhabbete yetişmek elbette mümkün değil. Ama o muhabbete yetişmenin gayretini verenlerden eylesin bizleri. Fatma'nın gözyaşları gözyaşımız olsun. Hüznü o İslam için atan kalbi inşallah kalplerimiz olsun. Evindeki o ihlas ve ihsan da evlerimizin azığı olsun inşallah. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu وَآخْرَ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El Fatiha